Çöl halkı, yüzyıllardır çorak kalan alanlarda daha çok sayıda ve daha iyi vasıflı kuyular açmaya teşvik ediliyor. Çöl, Senusi örgütünün yardım ve rehberliği altında, ekili alanlarla süslenmeye bayındır bir görünüm kazanmaya başlıyor. Ticaret teşvik ediliyordu. Senusi hareketinin sağladığı barış ve güvenlik havası, geçmişte hemen hiçbir kervanın saldırıya uğramadan geçemediği bölgelerde yolculuk yapmayı mümkün hale getiriyordu. Kısacası hareket, toplumsal ve ekonomik alandaki faaliyetleriyle uygarlık yolunda güçlü bir atılım vaat ederken, selefi bir içerik arz eden irşad ve eğitim çalışmalarıyla da dünyanın bu yöresinde şimdiye kadar hiç tadılmamış yepyeni bir cemaat ahlakını yerleştiriyordu. Kabileler ve kabile reisleri, Büyük Senusi'nin manevi liderliğini seve seve kabul ediyorlar, Libya'nın sahil şehirlerindeki Osmanlı otoriteleri bile, bir zamanlar kendilerine baş edilmez yönetim zorlukları çıkaran bedevi kabilelerin, tarikatın manevi nüfuzu sayesinde belli bir düzene girmelerinden hoşnutluk duyuyorlardı. Böylece tarikat, asıl çabasını yerli halkın gelişmeye yönelik bir doğrultuda uyandırılması aksiyonunda yoğunlaştırırken, manevi nüfuzuyla da yönetim olgusuna, bizatihi katılmaktan da geri kalmıyordu. Tarikat bu nüfuzunu, basit bedevileri, Kuzey Afrika tuareklerini dinsel alandaki eski kısır biçimciliklerinden kurtarıp, onların kalplerini İslam'ın asli kaynaklarına göre yaşama özlemiyle doldurulmasına ve onlara özgürlük, insan onuru ve kardeşlik yolunda harekete geçme şevki vermesine borçluydu. Resulullah'tan bu yana, İslam dünyasının hiçbir yöresinde Senusi hareketi kadar İslami hayat tarzına yakın bir çizgide gelişen geniş çaplı bir hareket göstermek mümkün değildi. Bu barışçı dönem, Kuzeydoğu Afrika'nın bu altın çağı, 19. yüzyılın son çeyreğinde Fransızların Cezayir'den başlayarak güneye, Ekvatoral Afrika'ya doğru ilerlemeye başlamaları ve daha önce tarikatın manevi rehberliği altında Bağımsız bir hayat süren bir bölgeyi adım adım işgal etmeleriyle son buldu. Halkın özgürlük ve bağımsızlığını savunmak için kılıca sarılan tarikat kurucusunun oğlu ve halifesi Muhammed el-Mehdi onu bir daha asla kınına koymak fırsatını bulamadı. Bu uzun ve onurlu kavga gerçek bir cihat hükmündeydi ve bir nefsi müdafaa olduğu için de Kur'an'ın şu talimatıyla tam bir uyarlık içindeydi. Size karşı savaşanlara karşı, siz de Allah yolunda savaşın. Ama zalimlerden olmayın. Çünkü doğrusu Allah zalimleri sevmez. Fitne kalmayıncaya ve din bütünüyle Allah'a müteveccih oluncaya kadar savaşın. Eğer vazgeçerlerse, şüphesiz Allah onların işlediklerini görür. Ama Fransızlar vazgeçmediler. Üç renkli sömürgeci bayraklarını süngülerin önüne takarak, Müslüman ülkelerin içlerine doğru ilerledikçe ilerlediler. 1902'de Muhammed el-Mehdi ölünce, amcası oğlu Seyyid Ahmet devraldı tarikatın liderliğini. 19 yaşındayken amcasının zamanında katılmıştı savaşa. Sonradan kendisi Büyük Senusi olunca, bugün Fransız Ekvatoryal Afrikası denen bölgenin müdafası için verilen bu kavgayı, yılmadan sürdürdü. 1911'de İtalyanlar Trablus ve Sireneika'yı işgal edince kendisini iki cephede birden savaşmak zorunda buldu. Bu yeni ve beklenmedik saldırı gücünün en büyük kısmını kuzeye yöneltmek zorunda bırakmıştı onu. Seyyid Ahmet ve onun Senusi mücahitleri istilacı kuvvetlere karşı Türklerle omuz omuza ve onlar Libya'yı terk ettikleri zamanda tek başlarına öyle başarılı bir kavga veriyorlardı ki Silah ve sayı üstünlüklerine rağmen İtalyanlar ancak birkaç kıyı şehrinde tutunabiliyorlardı. Mısır'a adam akıllı yerleşmiş bulunan ve İtalyanların Kuzey Afrika içlerine doğru ilerlemelerinden pek de endişeli görünmeyen İngilizler, Senusilere karşı görünüşte düşmanca davranmıyorlardı. Onların bu tarafsız tutumu, mücahitlerinin tüm erzak ve teçhizat ikmalini kendilerine kardeşlik ve kader bağlarıyla bağlı Mısır halkından sağlayan tarikat için, Son derece önemliydi. Belki de İngilizlerin bu tarafsız tutumlarından yararlanarak mücahitler İtalyanları tamamen sürüp çıkarabileceklerdi kalan. Fakat 1915'te Türkler Almanların yanında büyük savaşa girdiler ve Osmanlı Sultanı halifelik sıfatına dayanarak Büyük Senusiyi Mısır'da Türklerin safında İngilizlere saldırmaya çağırdı. İngilizler, doğal olarak her şeyden çok Mısır'da varlıklarını sürdürmek ve geri hatlarını güvence altına almak için Seyyid Ahmedi tarafsız kalması konusunda uyardılar. Onun tarafsız kalmasına karşılık, Senusi örgütünü Libya'da politik iktidar olarak tanımaya ve hatta batı çölünde bazı Mısır vahalarını örgüte bırakmaya hazırdılar. Olayların gidişine bakılırsa, Seyyid Ahmet'in böyle bir teklifi kabul etmesi, düpedüz sağduyunun gereği olurdu. Çünkü birkaç yıl önce Senusi'yi kavgada tek başına bırakıp Libya'yı İtalyanlara terk eden Türklere karşı ödemesi gereken en küçük bir sadakat borcu yoktu. İngilizler, Seyyid'e karşı görünür herhangi bir düşmanlıkta bulunmamışlar, tam tersine onların Mısır'dan erzak ve mühimmat sağlamalarına göz yummuşlardı. Üstelik Osmanlı Sultanı'nın ilan ettiği Berlin güdümlü cihadın da görünürde Kur'an'ın vaaz ettiği cihadla hiçbir ilgisi yoktu. Böylece hem dini hem de politik açıdan Büyük Senusi için yapılacak bir tek şey vardı. Kendi davasıyla hiçbir ilişki olmayan bu savaştan uzak durmak. Pek çok nüfuzlu Senusi lideri ki bunların arasında dostum Sidi Muhammed Ezzuay da vardı. Kendisine tarafsız kalmayı tavsiye ettiler. Fakat onun artık bir sembol durumuna indirgenmiş, halifeye karşı beslediği duygusal, şövalyece bağlılık, aklın ve sağduyunun sesine galebe çaldı ve onu trajik bir karar almaya sürükledi. Türklerden yana olduğunu ilan ederek, batı çölünde İngilizlere saldırdı. Bu vicdan çatışması ve onun nihai tezahürü, sadece Seyit Ahmet'in kişisel planda kazanması ya da kaybetmesiyle bitmiyor. Fakat kendinden başka iki kuşak insanın uğruna can koyduğu büyük davanın da onulmaz yaralar almasına sebep oluyordu. Onu tanıyan biri olarak, bu kararı verirken onun son derece diğergam bir saikle, Müslüman dünyanın birliğini sağlamak arzusuyla hareket ettiğinden en küçük bir şüphesi olmayan ben bile, bu kararın politik açıdan onun verebileceği en yanlış karar olduğunu söylemek zorundayım. Seyyid Ahmet, Almanların sürüklediği bir savaşta, Türklerin peşinden giderek, İngilizlere karşı bu zamansız saldırıyı başlatmakla, henüz oluşum sürecini yaşamakta olan Senusi hareketinin geleceğini bütünüyle tehlikeye atmıştır. Seyyid Ahmet, bu noktadan sonra artık üç cephede savaşmak zorunda kaldı. Kuzeyde İtalyanlarla, Güneybatı'da Fransızlarla ve Doğu'da İngilizlerle. Başlangıçta bazı başarılar elde etmedi değil, Suveç kanalı yönünde, Alman-Türk birliklerinin ilerlemesi üzerine sıkışan İngilizler, Batı çölünü boşaltır boşaltmaz, Seyyid Ahmet burasını hemen işgal etti. Muhammed Ezzuvay, ki başlangıçta bu maceraya şiddetle karşı çıkmıştı, tarafından yönetilen Senusi süvari kolları, tez yürüyüşlü develeri üzerinde hızla ilerleyerek, Kahire yakınlarına kadar sokuldular. İşte tam bu noktada savaşın kaderi ansızın değişti. Alman Türk kuvvetlerinin hızlı ilerleyişi Sina Yarımadası'nda durduruldu ve bu kuvvetler bu noktadan itibaren artık geri çekilmeye başladılar. Çok geçmeden İngilizler Senusilere karşı Batı Çölü'nde karşı taarruza geçtiler. Sınırdaki vaha ve kuyuları yeniden işgal ederek Senusiye mücahitlerinin biricik ikmal yolunu kapadılar. Sireneika, bir ölüm kalım kavgası veren savaşçı kitleleri tek başına doyuracak güçte de değildi. Alman ve Avusturya denizaltılarının gizlice sahile çıkardıkları erzak ve mühimmatsa, sembolik bir yardımdan başka bir anlam taşımıyordu. 1917'de Türk danışmanları tarafından ikna edilen Seyyid Ahmet, bir denizaltıya binip daha etkin bir destek elde etmek üzere İstanbul'a gitti. Ayrılmadan önce kadar tarikat liderliğini kuzeni Seyyid Muhammed el-İdris'e bıraktı. Seyyid Ahmet'ten çok daha uzlaşmacı bir mizaca sahip olan Seyyid İdris, hemen ilk fırsatta İngiliz ve İtalyanlarla anlaşma yollarını aramaya başladı. Senusilerle daha başından beri çatışmaktan kaçınan İngilizler, barışa zaten hazırdılar. Hatta daha da ileri giderek İtalyanları da aynı şeyi yapmaya zorlamaktan geri durmadılar. Nitekim Kısa bir süre sonra Seyyid İdris, İtalyanlar tarafından resmen Senusi emiri olarak tanındı. Seyyid İdris, Sireneika'nın iç bölgelerinde istikrarsız, yarı bağımsız bir yönetimi ancak 1922 yılına kadar sürdürebildi. Bu tarihlerde İtalyan yönetiminin aslında hiç de anlaşmalara bağlı kalmak niyetinde olmadığı, tersine tüm ülkeyi boyunduruk altına almak amacını güttüğü ortaya çıkınca, Seyyid İdris bir protesto havası içinde, 1923 yılında Senusi liderliğini güvenilir müritlerinden Ömer Muhtar'a devrederek Mısır'a gitti. Bu olayın hemen ardından İtalyanlar beklenen tarzı anlaşma şartlarını ihlal ettiler ve böylece Sreneyka'da yeniden savaş başladı.